719. konu Halife ve amirlere hürmet gösterip emirlerine uymak bir seferde Halit bin Velid ile Ammar bin Yasir arasında geçen olay Hazreti Peygamber Halit bin Velid bin Muayir el Mahzumi'yi bir askeri birliğin başında kumandan olarak gönderdi. Aynı birlikte Ammar bin Yasir de er olarak bulunuyordu. Bu askeri birlik yola çıktı. Sabahleyin hücum etmek istedikleri kavme yaklaştılar. Gecenin bir saatinde konakladılar. Kabile halkı durumdan haberdar olup kaçtılar, yalnız onlardan bir kişi kaldı, kendisi ve aile Efra'dı iman etmişti, bundan dolayı kaçmaya gerek duymadılar, adam ailesine, siz durun, ben bir yere kadar gidip geleceğim, dedi ve Ammar bin Yasir'e gelerek, ey Ebu Yakazan, ben ve ailem daha önce Müslüman olmuştuk, bunun bana bir yararı olur mu, dedi, Ammar da, sen yerinde kal, kimse sana karışamaz, dedi, adam dönüp evine gitti, Sabahleyin Halit bin köye baskın yaptı, fakat köyde hiç kimseyi bulamadı, yalnız Müslüman olduğu için kaçmayan aile kalmıştı, Halit onları yakaladı, Ammar Halit'e, sen bunlara karışamazsın, çünkü bunlar daha önce Müslüman olmuşlardır, dedi, Halit, sen bu işe ne karışıyorsun, Amir benim, benden izinsiz kimseye eman veremezsin, dedi, Ammar da, evet, Amir sensin, ama ben de eman verebilirim, Zaten ben eman vermeseydim, diğerleri gibi onlar da kaçabilirdi. Ben onlara, yerinizde kalın, dediğim için kaçmadılar, dedi. Bunun üzerine birbiriyle çekiştiler. Birbirlerine ağır ve çirkin sözler söylediler. Medine'ye dönünce, Ammar olayı Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber, Ammar'ın eman verebileceğini söyledi ve, fakat bundan sonra hiç kimse, amirinin izni olmadan kimseye eman vermesin, dedi. Bunun üzerine Halit ile Ammar yine birbirine ağır ve çirkin sözler söylediler. Halit Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Rasulü, bu köle senin huzurunda bana sövüyor. Eğer sen olmasaydın o bana sövemezdi, dedi. Hazreti Peygamber, ey Halit Ammar'dan vazgeç. Çünkü Ammar'a buz edeni Allah buz eder, Ammar'a lanet okuyana Allah lanet eder, dedi. Sonra Ammar kalkıp gitti. Halit bin Velid Ammar'ın peşine düştü, elbisesine yapıştı. Durmadan ona yalvardı, bunun üzerine Nisa, 4 suresi 59 ayeti nazil oldu.